Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve salamu ala nebiyina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiahum bi ihsanin ila yevmid Ama ba'd. Değerli arkadaşlar, kısa bir aradan sonra sizlerle yeniden Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini okumaya, onları anlamaya, hayatımıza tatbik etme, girişiminde bulunmaya tekrardan geri döndük. Bildiğiniz üzere İmam-ı Nebevi rahimehullah'ın Riyadu Salihin adlı hadis kitabını, derleme hadis kitabını okuyoruz. İçindeki hadisleri şerh etmeye çalışıyoruz. Bu haftaki babımız 57. bab. Babul Kanaati ve'l Afafi ve'l İktisadi fi'l Ma'işeti ve'l İnfaqi ve zammı's su'ali min gayri zarura.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 İstenmesi cahil olan bir hususta dahi ne yapıyorlar? Teraffü ediyorlar. Kendilerini ondan yüksek görüyorlar. Evet. Şeyh, Şeyh İmam Nevi Rahimahullah diyor ki: "Ve min fil ardı illâ 'alallâhi Allah Teala'nın şu ayetini zikrediyor bize. "Kâlallâhu Teala Yeryüzünde gezen her canlının rızkı Allah'adır." Kul bunu bilecek. Kulun rızık endişesi olmaması lazım. Kul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 İkinci hadis Abdullah İbni Amr radıyallahu anhuma hadisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal قَدْ اَفْلَحَا Diyor ki aleyhissalatü Müslüman olan teslim olan gerçekten ne yapmıştır? Felaha ermiştir, kurtulmuştur. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Bakın yani felaha ermenin bir alameti bir belirtisi de şudur. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu birçok hadiste söylüyor.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 Onların ibadetteki olan gayretini, ibadetteki olan hırsını şöyle bir düşün, onlara özen. Ama dünyevi şeylerde her zaman için nereye bakman lazım, Aleyhisselatü Vesselam'ın da tavsiyesiyle kendinden aşağıda olanlara. Bak, musibete düşmüş olmuş insanlara, rızkının çok az olmuş, az olarak verilmiş olan insanlara, bunlara bakmamız gerekiyor. Vakallaahu bi ma'at.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 Hakim, Sertu Rasulullah Aleyhisselam'a, "Fəa geliyor Aleyhisselatü Vesselam'dan bir şeyler istiyor, malmur istiyor. O gün Aleyhisselatü Vesselam aynı zamanda devletin reisi, devletin başkanı, Başı sıkışanın yardım talebinde bulunanın gideceği tek adres. Çünkü elinde ganimetler var, elinde mal var. Diyor ki, "Bu sabe, Aleyhisselatü Vesselam'dan bir şeyler istedim. O da diyor, bana verdi bunu, istediğimi verdi." Sonra sألتُه فأعطاني, sonra sألتُه فأعطاني. İne istedim, yine verdi. İne istedim peş peşe. Yani düşünün. Aleyhisselam gelip gelip para istiyor, gelip gelip mal istiyor yani. Sonra قال يا حكيم. Aleyhisselam güzel bir usul. Her zaman olduğu gibi diyor ki: "Ey hakim, sabır. İnne hada'l māl khadirun hulwan." Diyor ki bu mal bu dünya malı var ya diyor. Khadirun hulwan. Hadır ne demek? Hadır yemyeşil. Yani bakan kişileri, yani dışarıdan bakanı ne yapar? Mesut eder. Cezbeder. Cezbe Halvun tadanı ne yapar? Tadanı, tadan kimseyi etkiler. Daha da çok iştahını arttırır. Dünya malı böyle bir şeydir. Ey hakim diyor. Ve men bir bisekavvetin sehavveti nefsin bu rikalehu kim diyor bu dünya malına? Onu takip etmeden, onun peşinde koşmadan, ona göz dikmeden Alırsa onu böyle ki yardım da olsa Allah Teala diye o mala bereket verir. Ve men akhadahu bi israfi nafsin lem yubarak lahu Ama kim de böyle göz dikerek acaba bana buradan bir yardım gelir mi diyerek oradan beklentiler içinde, kuruntular içinde bulunarak bir şey isterse diyor ki Allahu Allah, Allah Resulullah Aleyhisselatü vesselam onun diyor bereketi olmaz. O malda bereket bulamaz o kimse. Bereketini göremez onun. Yani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 Velidul ulya hayrun min el yed Yukarıdaki el, az sonraki rivayetlerde gelecek o. Yani veren el. Hayrun min el yed Alan elden her zaman nedir diyor Resulullah sallallahu Üstündür. Gal hakim, "Fe Rasulallah, vellezî ba'atke bil hak, la erzâ'u karşısındaki o konuşan kimsenin boş konuşmadığını çok iyi biliyor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 Yemyeşil olduğunu, tatlı olduğunu, onun peşinde koşmaması gerektiğini, yoksa bereketli olmayacağını. ثُمَّ اِنَّ اَمَرَا رَضَيَ اللّٰهُ عَنْهُ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَا اَنْ Bekir vefat ediyor radiyallahu an. Ömer geliyor yanına, yerine, halife oluyor. O da miras dağıtacak, o da pardon para dağıtacak, onun devletteki hakkını verecek. Yine gitmiyor hakim. Almıyor. فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ Ömer ibn Khattab diyor ki Müslümanlar şahit olarak. Ey Müslümanlar! Uşhidukum ala hakim. Diyor, şahit olun. Şahitlik edin. <gülüyor> İnni u'ridu aleyhi hakkahu lezhi kasamahu allahu lehu fiyazel fey feyebâ'en Ömer şahit tutuyor Müslümanlar. Diyor ki ben Allahu Teala'nın bu ganimetlerde diyor ona verdiği payı ona ver vermek istiyorum ama diyor o istemiyor. Şahit olun. feyebâ'en <gülüyor> ye'ekhuzahû. Fakim yok. <gülüyor> Hakim yok. Hakim yok. Hakim yok. Hakim yok. Hakim yok. Hakim yok. Hakim yok. Hakim yok. Hakim yok. ne yapmadı diyor. Daha artık kimseden bir şey istemedi, bir talepte bulunmadı. Hakim yok. hadisimiz Ebu Hakim hadisi, Ebu yok. hadisi. yok. Hakim yok. Hakim yok. Hakim yok. Hakim yok. Hakim yok. Hakim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 nöbetleşe nöbetleşe. Fenqibet aqdamuna ve naqbet qadamay. Qadamiy. Diyor ki Ebul Musallashari. Ayaklarımız diyor paramparça oldu yürürken. Diyor kendi benim diyor ayaklarım diyor perişan oldu. Hatta diyor az azfari. Düşünebiliyor musunuz? Ayağındaki tırnakları düşüyor artık. Tırnakları çıkıyor.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 Ayakkabısının içindeki o sünger tazı şeyleri azıcık ayağını acıtmaya başlasın diyor. Bu ayakkabıyı atayım ben hemen. Yeni bir ayakkabı alayım. Düşünebiliyor musunuz? Yani ayaklarını kumaşlara sarıyorlar, bezlere sarıyorlar. Savaşa gidiyorlar bunlar. İşte diyor ki, Fesummiyet gazvetu zatir riqa Siyer okuyanlar bilir. Zatur <gülüyor> riqa Savaşı var. Gazvesi var. Biliyor musunuz? Ne demek riqa Yama demek. Yama savaşı. İnsanların ayakkabılarını yamaladığı, elbiselerini yamaladığı bir savaş, yoksulluk. Savaşa öyle gidiliyor. Lemma kunna na'subu ala arjunina min al-kharq. قال bakın. Temayüzü bakın arkadaşlar. Olayın sahibi, olaya şahit olmuş, olayı yaşamış kimse Ebu Musa. Bu olayı anlatıyor bize. Savaşa gittik, altı kişi gidiyor. Sonra Ebu Musa bu anlattıklarından pişman oluyor.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 Koysun ki insanlar oruç tutmuyor pazar günleri, perşembe günleri. Sen tutuyorsun. İnsanlara onlar da tutsun diye, böyle bir ibadetin yapılması gerektiğini görsünler diye o amelini söylemende bir sakıncası yok. Tamam. Beşinci hadis, amr ibni taqlib hadisi. Rabbim Allah an. Taqlib. Enn Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem utiye bir malin ve sabyin semahu diyor ki bu Amr ibn Taglib Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme diyor ganimet malları <gülüyor> ve köleler getirildi aleyhissalatu vesselam diyor bunları dağıttı faa'ta rijalan <gülüyor> ve teraka rijala tabi dağıtırken kimilerine veriyor kimilerine vermiyor bu malı bazlarına da vermiyor aleyhissalatu vesselam febalagahu enellezine teraka atabu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 Kulum Er-Rahmanir-Rahim dediği zaman derim ki kulum bana sena et. Hamd ney sena ney? Hamd. Evet. O şükür olur. Sana verilen nimetlere hamd desem o şükür olur. İhsana karşılık, iyiliğe karşılık yapılan övgüye ne deniyor? Şükür deniyor. Hamd daha yüksek bir şey. Övgü Neden dolayı? Bütün sıfatlarını onun sahip olduğu, onun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 Sena deniyor. İşte Allah Allah Resulü Aleyhisselam her mevkiifte, her konumunda ne yapıyor? Önce Allah'a hamd ediyor, sonra sena ediyor. Çünkü onu kulları arasında, Allahu Teala'yı kulları arasında en iyi tanıyan, bilen kim? <Sessizlik> Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Diyor ki: "Emme ba'd fevallahi ve Ben diyor Allah'a yemin olsun ki kimilerinize veririm, mal mülk kimilerinize de vermem. <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> yani diyor ki yani Verdiklerim, vermediklerinden daha sevimli değildir. Yani vermeyip mal mülk vermediğim kimseler, verdiklerimden bana daha sevimli diyor lesan şey, mesela. Bu sevginin alameti göstergesi değil. Birlerine verdim diye ben onları vermediklerinden daha çok seviyorum anlamına gelmez. Hatta diyor ki lesetül vermediklerim bana daha sevimlidir. Velakin inenma aati aqwaman lima ara fi kulubihim min eljez'i velhel'a Ben dünyaya veriyorum bazılarına, kimilerine? kalplerinde diyor hoşnutsuzluk kalplerinde diyor kızgınlık gördüğüm için veriyorum onları Kimilerine de vermiyorum çünkü diyor onları o vermediklerimi diyor Allah Teala'nın onlarına koymuş oldukları gına ne demek gına muhtaç olmama tevekküllerinin Allah olması iç kalplerinde olan hayırları bildiğim için diyor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 Ne diyor Amr ibn el Taklim? Tam vallahi ma uhibbu an liye <gülüyor> bi kelimati Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem humran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den diyor duyduğum bu kelimenin karşılığında bu duyduğum bu sözlerin karşısında yeryüzü benim olsa oraya denk tutmam. Yeryüzü dolusunca kırmızı develerim olsa bu kelimeye eşde gelmez diyor. Ne demek düşünsene? Resulullah'ın bir müjdesi var burada. Altıncı hadis, Hakim İbni Hizam hadisi. Az önceki rivayetin farklı bir versiyonu. Diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Aleydu'l-Ulye hayrun minel yedü sufla. Yüksekteki el, veren el, alan elden üstündür. Vabda taul Vereceksen kimden başla? Vermeye. Ailenden. Hatta önce kendi nefsinden. Kendinden başla diyorlar.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 Allah'a yemin olsun ki sizden birisi bazen benden bir şey ister, f'tuhrije lehu meseletu minni şey, an bu isteğinin sonucunda benden diyor bunu elde eder. O ayna lehukariyoun. <gülüyor> Aslında diyor ben bunu vermek istemem ona, ama ısrarla istediği için vermişimdir. Fayubara <gülüyor> kellefi ve böylece diyor ne yapamaz, aldığı şeyin bereketini göremez. Ya onun için insan.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 8. hadis Ebi Abdurrahman veya İbn Malik el diyor ki: "Kunna inda sallallahu aleyhi ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yanındaydık diyor. 7 ya da 8 ya da 9 kişiydik. Dedi ki diyor bize Aleyhissalatu vesselam: Rasul Allah. Rasulullah?" Resulullah diyor ki onlara: "Allah'ın Resulüne beyat etmiyor musunuz? Etmez misiniz?" Va hadisi ahdin bir beyat diyor ki ebubu Abdurrahman henüz Allah Resulü'ne yeni beyat etmiştik zaten yani, yani beyatımız üzerinden çok süre geçmemişti Rasulullah'tan böyle bir şey duymak şaşırttı onları diyor ki yeni beyat etmiştik dedi ki diyor ey Allah Resulü kat bayana ke ya Rasulallah yani biz sana beyat ettik söz verdik ait verdik Resulullah bir daha tekrarlıyor. Diyor ki, Ela تُبَايِعُونَا رَسُولَ اللّٰهِ Allah'ın Resulü'ne beyat etmiyor musunuz? Hadi edin. Biz de diyor hemen ellerimizi uzattık. فَبَسَطْنَا اَيْدِيَنَا وَقُلْنَا Ve şöyle dedik. بَا يَعْنَاكَ يَا Sana beyat ediyoruz ey Allah'ın Resulü. Sonra diyorlar ki, فَاَلَا مَا نُبَايِعُكُ Peki ne? ne üzerine sana söz verelim? Ne üzerine beyat edelim? Yani bizden ne istiyorsun? Kâle, ta Allah'a tabudul ve bihi şey. E. Yalnızca Allah'a ibadet etmeniz için ve Ona hiçbir şey ortak koşmamanız konusunda beyat edin. Tevhid. Diyor ki devamında, o salawat il beş vakit namaz, beş vakit namaz için kılmaya, o tutiğû, o Allah taraya itaat etme konusundan abın beyat edin a sırr kelime ta hfiye sonra Aleyhisselatü vesselam böyle eğiliyor fısıldayarak onlara diyor ki wala tesalun nase şey'a insanlardan hiçbir şey istemeyin insanlardan hiçbir şey istemeyin felahad raitu ba'd ulaiha nefer diyor ki bakın Ebu Abdurrahman o diyor bizimle bulunan beyat eden o 7 8 9 kişiden diyor bazılarını şöyle gördüm şöyle buldum Yaz koto savtu ahadihim femeyesel o haden yunavi iya. Onlardan birisinin diyor, onun asası kırbaçı düşerdi de kardeşinden o düşen kırbaçını kendisine vermesine ne yapmazdı, istemezdi niye? Çünkü Aleyhisselam'a onlara eğiliyor ne diyor? Kısık bir sesle. Vele atas elun nase şey? İnsan bir şey istemeyin. Bu.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 Aleyhisselatü Vesselam minberdeyken, hutbedeyken, sadaka ve insanlardan bir şey isteme konusunda iftital olma, uzak durma meselesi ile alakalı konular zikrediyor Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki, Alaydul Uliyah kayron min alaydul Sufla ve renel alan elden hazamun üstündür. Alaydul <gülüyor> Uliyah peki yukarıdaki el kimdir? üstteki el, el <gülüyor> mufka, infak eden. Ve Sufla Aşağıda olan el ise diyor, hiyessa ile. Şimdi bile dilenince nasıl dileniyor? El aşağıda böyle. Bakın artık literatüre geçmiş. Türkçe'ye bile geçmiş. Aleyhisselatü Vesselam 1400 sene önce konuşmuş. Veren el, alan elden üstündür. 11. hadis Ebu Hurayr hadisi. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men se'elen nâse teketturan. Kim diyor, insanlardan?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 Elini insanlara açtı. Allah'la konuşmadı, Allah'tan istemedi. 14. hadis, Sevban hadisi. Radıyallahu anh. Kale, kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> Men tekaffele li'en la yes'elen nâse şey'en ve etekeffelü lehu bil <gülüyor> Kim diyor insanlardan bir şey istememeyi bana garanti ederse? <gülüyor> <Aleykümselamu>. <gülüyor> ben de ona cenneti garanti ederim diyor. Aleyküm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 Araya giriyor. Tamam diyor. Bu tür insanlara ne yapılabilir? Yardım edilebilir. Sadaka verilebilir. Zekat verilebilir diyor alimler. Fe Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem eseluhu fihâ. Tabi şimdi kefalet altına girdi. Kime geliyor? Aleyhisselatü vesselam'a geliyor. Diyor ki ben böyle bir şeyim var. Peygamberimizden bir şey isteyecek. Akim hatta te'tiyene sadakatu fe ne'mur aleke biha. Diyor ki Aleyhisselatü vesselam. Diyor burada takıl biraz. Yanımızda otur. Kal.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 diyor elde edeceğini elde eder sonra da ne yapar bak kimse artık tamam. Daha istemek yok. Varaculun asabe tuzaihatun ictahat malahu. İkinci insan dilenmesi caiz olan malına mülküne ne gelmiştir? Afet gelmiştir. Felaket gelmiştir. Fehallatlahu'l mes'aleh hatta yusiba qiwaman min ayish. Malına mülküne afet gelmiştir. Yerle bir olmuştur.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 fakirlik bulaşmış, kendisinden fakirliğin isabet ettiği. Hatta yaqulü 3'ten min zebil min toplulukta yakın çevresinde zevil <gülüyor> hica', akıl sahibi. Yani duygusal davranmayan. Gerçekten bu adama fakirlik dokundu, bu adam fakirdir diyen üç kişi hükmederse diyor bu adamın fakir olduğunu. Bu adamın da ne yapması caizdir? Delenmesi, istemesi. Tabi delenmek derken tabi bunda bir izzeti var. Caminin önünde mendil açmak. Köprünün başına değil. Gidip insanın eşinden, dostundan, kardeşinden istemesi de nedir? Caizdir. O üç kişi ne diyecek? لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَتٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِرَمًا مِنْ اَيْشِ Bunun dışındaki isteklerin ey kabisa diyor nedir? Haramdır. Bu üç kişinin dışında bir insan isterse, dilediğinse haramdır. Kuluha sahibuha suhta. Bu şekilde sahibi bunu isteyen olarak yer? Haram olarak yer. 16. hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anhun rivayet etti hadis. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Leysel miskinu lezî yetufu alet nâsi terudhu l-lukmetu ve l-lukmeten. Vettemratu ve ettemraten. Yani miskin denilen, zavallı denilen, fakir denilen insanlara gidip bir şeyler isteyip Karşılığında bir lokma, iki lokma, bir tane iki tane hurma alıp geri çeviren adam değildir.'' diyor miskin, zavallı, fakir. Kimdir fakir? ''Velakinnel miskinellezî lâ yecudu ginen yegunîh ve lâ yuftanu lehû feyutasaddaku aleyhî'' Yani kendini ayakta tutacak, muhtaç olmayacak bir şey bulamayıp, ona rağmen insanların durumunu anlayamadığı, ve bu şekilde de kendisine sadaka vermedikleri kimsedir diyor aleyhissalâtu vesselâm.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 Bu hadis kitaplarında da var tabi ama uydurma hadis kitaplarında var. Geleni boş çevirmeyin. <gülüyor> var mı öyle hadis? Yani boş çevirmeyin derken illa bir şey verme anlamında değil. Azarlamamak lazım sonuçta geleni. Ben mesela ele felaten var. Bu bunu boş çevirmeyin an anlamında anlayam, anlamayız yani. Illa bir şey vermek anlamında değil. Ona ne yapmamak lazım. Kötü davranmamak lazım. Evet burada kalalım. Önümüzdeki hafta inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizleri kanaat sahibi olan kullarından eylesin. Subhanekallahumma ve hamdülek eşhedü en la ilahe illallah ve esteğfiruk